Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve selleme ve barike ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin ila yuvmiddin Amma ba'd Bugün 9 Kasım 2012 Cuma Dersimizin ünvanı ehl Sünnet inancında velâ ve Bera Yani dostluk ve düşmanlık Şimdi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 Lugatta yani sözlükte velanın anlamı şudur. Bakın sözlük anlamı da önemlidir. Bizim bu dersle alakalı ki ileride gelecek. Sözlükte velanın anlamı şudur. Şimdi i̇bn Faris Rahim-i Allah Mu'camu makayisi lugada diyor ki elvavu vavu vel-Lamu vel-Yâ'u Aslun sahihun yedullu ala qurbin. Şimdi biz vela kelimesine baktığımızda bu bir kelimedir. Arapça bir kelimedir. Hangi harflardan oluşuyor? Vavv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 Mevla kelimesi bakın vela ve mevla aynıdır. Mevla kelimesi de bu baptan olup el muatik köle azat eden kimse. El muatak azatlı köle. Es sahib arkadaş. İbnul am amcaoğlu. El nasir davetçi. Şey destekçi. El caru komşu anlamlarına gelir, gelir diyor mevla kelimesi de. Ki mevla vav lam veya'dan alınmıştır.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 Evet. Şimdi adım adım gidiyoruz. Vela ve beranın lugat ve ıslahi anlamlarını öğrendikten sonra diyoruz ki kardeşler, şimdi bakın buraya dikkat edin. Vela ve berah bakımından insanlar üç kısma ayrılmaktadırlar. Vela ve berah bakımından insanlar üç kısma ayrılmaktadırlar. Bu taksimat çok önemli. Birinci kısım insanlar, bakın dikkat edin, düşmanlık ve buzdan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 Onlardan ayrı durmak, oturup kalkmamak, tavır takılmak belli bir nispette ölçüde. Ve fazilet sahibi kimseler tarafından cenaze namazlarının kılınmaması yer alır düşmanlık kısmında. Çünkü dedik ya bu bu tip insanlarda hem dostluk birleşir hem de düşmanlık birleşir. Dostluğun ölçüleri saydığım noktalarda işte nasihatta bulmak, emre bilmar yapmak, nehyan-ül yapmak. Düşmanlık kısmı da onlardan ayrı durmak, onların fısklarına katılmamak, ortamlarına... Ee,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 ve sahibini dinden çıkarıp Müslümanken kafir yapan vela kısmı. Bu kısım kafirlere dost olma çabasıdır ki buna tevelli denir. Allah Azze ve Celle bu usla alakalı buyuruyor ki kardeşler. Ya eyyühellezine amenu. La tettehizul yehude ve annesara evliya. Ba'duhum u ba'd. Ve men yetevellahum minkum fe minhum. İnne Allahe la yehdi el kavme Ey iman edenler.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 bir yakınlaşmadır. Bir dostluktur. Onlarda olan bazı durumları sevmedir. Onlara bu anlamda yakınlaşmadır. Velanın anlamlarını düşünün. İşte bu, bu husus bazen müstahap olur. Bu husus bazen müstahap olur. Kalbini İslam'a ısındırmak ve İslam'a davet maksadıyla kafirlere iyilikte bulunmak gibi. Onların yüzüne gülerek, el sıkışarak, e, onları e, İslam'a anlatmak gibi.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 destek olmak sizin gerçekleşebilir mi? Bakın. Müslüman olan bir kimsenin kafir kafire olan desteği o kafirin dinine ve inancına destek olmak sizin gerçekleşebilir mi meselesi. Meselemiz buydu. Gerçekleşebilir mi? Diyoruz ki bakın, Müslümanın kafiri olan desteğinin kafirin dinine ve inancına destek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 O gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşmandır dedi. Bu kıssanın kardeşler, Hz. Musa'nın nübüvvetinden sonra meydana gelmiş olduğu esasına göre söz konusudur bu istidiler. Esasına göre söz konusu istidiler geçerlidir. Şimdi bakın yine Hatip kıssasında da kafirlere yardım söz konusudur. Hatip İbnü Ebi Belta'a hadisinde de kafirlere yardım etme söz konusudur. Ancak bu yardım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 konumuzla ilgili hüccet oluşu, delil oluşu ve muhaliflerin şüphelerine reddiye meselesi dedik buna. Şimdi bakın kardeşler. Buhari ve Müslim'de Ubeydullah i̇bn Abi Ebi Rafi'den gelen rivayette diyor ki Hatip kıssasını anlatıyor. Bakın. Ali'yi şöyle de derken duydum. Radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Zübeyri ve El-Miktad i̇bn El-Esved'i gönderip Xah bahçesine varıncaya kadar gidin. Orada bir kadın var, o kadında bir mektup var, o mektubu kadından alın, getirin bana dedi. Ali diyor ki, radyallağan, biz yürüdük, atımız dört nala koşarak gittik. Nihayetinde bahçeye vardık, bir de baktık kadın orada. Mektubu çıkar dedik kadına. Kadın da dedi ki, ben de mektup falan yok. Bunun üzerine dedi ki, diyor, ya mektubu çıkarırsın ya da üstünü ararız.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 hem de küfür olmama ihtimalini taşıyan, söz veya eylemde bulunan kimsenin tafsilatta bulunması ve durumunu ortaya koyması isteninceye dek küfrüne hükmedilmez bu kişinin. Hatıp bir fiil işlemiştir. Kafirlere yardım. Bu kafirlere yardımın küfür olma ihtimali de var. Yani onların dinine beslediği sevgiden vesaire dinlerinin üstün olmasını istemesinden dolayı. Yapma ihtimali var, yapmama ihtimali de var. İşte bu türlü ihtimalede taşıyan söz ve eylemlerde tavsilatta bulunması ve durumu ortaya koyması isteninceye dek bu kişiden, bu kişinin küfrüne hükmedilmez. İşte bunun şahidi deliline Resulullah'ın kendisinden sadır olan şeyi hativa sorması. Ne diyor ya hatib bu mehde? İşte mehmele kala ifadeler var. Seni buna sevk eden nedir? Ey hatib bu yaptığın nedir? Aleyhissalatü Vesselam'ın bu sözü bunun şahididir bu olayın. Bakın, dedik ya söz ve eylemler, küfür olma ihtimali olmama ihtimali. Bu konuyla alakalı tekfirin, tekfir meselelerine girişte temel kaydeler ve kurallar. Burada daha tavsile etmiştik anlatmıştık. Bakın burada o dersten ziyade bir şey daha anlatayım. Dedik küfür olma ihtimali olan fiillerde tavsile gidilir. Sorulur ona, ondan sonra hükme varılır. Küfür olma yönüyle yapmışsa kafir hükmü, yaptığının küfür hükmü, küfür olmama yönelik yapmışsa küfür olmama hükmünü veririz. Şimdi bu kaydeye, bu hususa delalet eden zaten atıp adıcı söyledik. O tekfille alakalı yaptığımız derste tekfir meselelerine geçti temel kaydeler. Orada da detaylarıyla, alimlerin sözleriyle delillerle anlattık. Bakın burada bir şey daha düşeceğiz. Bu kaydeye delalet eden naslardan birisi, bakın kardeşler, bazı kimselerden Allah'a, ayetlerine ve peygamberlerine yönelik istihza yani alay etme vaki olduğunda onlardan sadır olan bu alay etme davranışının küfürden başka bir şeye muhteme, muhtemel olmaması nedeniyle aleyhissalatü vesselam onların özürlerini kabul etmemiş ve Allah-u Teala'nın şu ayetini tekrar etmeye başlamıştır. Hiç özür dilemeyin. Siz imanınızdan sonra e, siz imanınızdan so sonra iman ettikten sonra küfre girdiniz. Tövbe suresinde. Bakın bu kimselerden Allah'a, ayetlerine, peygamberlerine yönelik istihza alay etme vaki olmuştur.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 Destek olmak her durumda dinden çıkaran küfür değildir. Bunu öğreniyoruz. İkinci meselemiz bu hadisle alakalı budur. Kafirlere yardım etmek, destek olmak her durumda dinden çıkaran bir husus değildir. Şöyle ki Müslümanların, haberlerini kafirlere, Müslümanların haberlerinin kafirlere aktarılmasına rağmen veya şöyle diyelim Müslümanların haberlerinin kafirlere aktarılmasında kafirlere destek olma söz konusudur. Doğru mu?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 Evet orası doğru. Allah aleyhissalatü vesselam Hatib'in doğru söylediğini nereden bildi? Vahiy yoluyla bildi. Resulullah diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatıbın bu sözünü veya bu özrünü do, bu özründe de doğru olduğunu vahiy yoluyla bildi. Ve bu, bu yüzden de vahiy yoluyla bildiği için özrünü kabul etti. Diyorlar ki vahiy kesildikten sonra bizler insanların üst dünyalarının doğru olduğunu nasıl bileceğiz?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 İstisna kılmalarının sebebi de Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy yoluyla onun doğru söylediğini bilmesi. Bu miskinler şunu anlamıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onun doğruluğuna hükmetmeden önce eğer sadece Hatib'in söylediği mutlak anlamda büyük küfür olsaydı zaten bunu öğrenmeden önce Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatip'e bunun sebebini sorması gerekmezdi. Niye yaptın demesi gerekmezdi çünkü zaten bu büyük küfürdür. Bu miskinlerin anlamadığı husus şurası. Aleyhisselatu vesselam'ın bakın bu miskinlerin anlamadığı bir diğer husus da şurası. Aleyhisselatu vesselam'ın sünnetinin ne olduğunu bilmiyorlar. Onu fükhelememişler. Aleyhisselatu vesselam'ın sünneti söz, fiil ve takrirden oluşur asıl ihtimaliyle. Aleyhisselatu vesselam'ın biz sözlerini nasıl takdir biz sünnetini nasıl anlatıyoruz? Aleyhisselatu vesselam'ın sünneti söz, fiil ve takrirden oluşur. Burada Resulullah'ın hatibin sözlerini takrir ile onaylaması söz konusudur.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 bu tip fiil işleyen insanlara, bu tip fiil işleyen kimselere karşı uygularız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hatıbın ne yaptığını sorması benzer tarzdaki bir özre itimat edileceğine delildir. Hatib'in, hatıba aleyhissalatü vesselamın hatıbın neden bunu yaptığını sorması aynı tarzdaki, benzer tarzdaki bir özre itimat edileceğine delildir. Burayı iyi düşünün. O yüzden bakın 4 mezhep imamı neden Hatib bin Ebi Bel'ta'nın hadisini almıştır da casuslara uygulamıştır? Eğer bu mesele sadece Hatib bin Ebi Bel'ta'ya has olsaydı. Sadece Hatib bin Ebi Bel'ta'ya sınırlı olsaydı ümmet bunda ittifak eder miydi? 4 mezhep imamı Hatib bin Ebi Bel'ta hadisini getirmiştir. İbni Temimi, İbni Kayyim bunları delil getirmiştir. Ümmet bunlarla ittifak etmiştir. Hatib bin Ebi Bel'ta'ya has olan ümmete has olmayan bir mesele nasıl ümmete uygulanır? Bu rivayetleri nasıl ümmete uygulayacağız? Bütün ümmet daruret üzerine birleşmiştir.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 Engellemiyor. Casus öldürülmez demiyor. Kafirlere haber ulaştıran öldürülmez demiyor. Sadece ne diyor? Bu hatıbın öldürülmesine bir engel var diyor Ömer. Ne diyor? Diyor ki muhakkak ki o Bedir'e şahit olmuştur. Nereden biliyorsun? Belki de Allah Teala Bedir önceden muttali olmuş. O yüzden dört mesete de var casusun öldürülmesi. O yüzden Ömer radıyallahu anh diyor bırakın bu münafığın boynunu vurayım. O yüzden onun boynunu vurayım demesi onun Ömer radıyallahu anh tekfir ettiğini göstermiyor.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 Tâ Sahabelerden günümüze kadar okutulan husus şudur. Büyük şirk küçük şirk. Büyük şirkle küfür, küçük şirk arasında ayrımlar zikdederler ehli sünnet âlimleri. Derler ki bir sürü fark zikdederler. Derler ki işte büyük şirk insanı ebedi cehennemde tutar. Küçük şirk işte ebedi cehenneme sebep değildir. İşte ee, büyük şirki Allah az, azze ve celle az, azla asla affetmez.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 kardeşler var ki bunları bilgisizliklerinden söylüyorlar tabi. Diyorlar ki ya bu insanlar tekfirci bidat ehli de işte bizim onlar arasındaki fark tekfir meseleleridir. Yani işte insanları tekfir edip etmeme yoksa onlar da bizimle aynı işte isim sıfat kadar. Hayır. Birçok hususta batıldır. Aynı bugünkü birçok insanın din düşmanı Abdulaziz bayındır gibi dedikleri gibi. Yani adam bizimle tevhid, uluhiyet tevhidinde aynı. Ya o adamın baştan sona A'dan Z'ye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 bu bir. ikincisi imanın artmasıyla eksilmesiyle alakalıdır diyor bu. Üçüncüsü bu ayet hatibin durumu hakkında inmiştir diyor. Ey iman edenler de bütün ümmeti kapsar ey iman edenler. Bakın hatib olayından sonra Allah bütün ümmeti muhatap alıyor. Ve bunun dinden çıkarmayan bir küfür olduğunu söylüyor. Bakın 6-7 nokta var burada. Bunlara dikkat edin. O yüzden noktaları vurguluyorum. Hatibin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 Bakın hatta İbn-i Teymiye devamen diyor Bakın Subhanallah çok ilginçtir Bakın İbn-i Teymiye daha da örnekler veriyor Diğer sahabelerden. Dikkat edin Buralar çok önemli. Diyor ki devam ediyor İbn-i Teymiye sözlerine. Diğer taraftan ifk hadisesinde bahsediyor İbn-i Teymiye Hz. Ayşe'ye atılan zina iftirası Olayından bahsediyor. Bakın ne diyor rahim Diğer taraftan İfk olayıyla ilgili Sa'd İbni Ubade Kimin tarafını tutmuştur Münafıkların başı Abdullah ibni Ubey'in tarafını tutmuştur Hatta Abdullah ibni Ubey'in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 Bunun üzerine Ayşe Radıyallahu anh diyor ki, bundan önce Saad Uba'de salih bir insandı fakat taraftarlığı onu böyle bir konuşmaya yetti diyor. Sonra bakın İbn-i devamen yine diyor ki kardeşler, bu şüphe nedeniyle onların onların son olarak zikretmiş olduğu batıl şüphelerden birisi diyor ki, o zaman niye Ömer Radıyallahu anh münafık dedi? En miskinler münafığın bu siyakların delalet ettiği anlamları bilmiyorlar. Bakın İbn-i buna da vurgu yapıyor, bakın.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 Ömer radıyallahu teyhiledir. Münafık demiştir ona. O yüzden bu şüphe nedeniyle demiştir ona. Çünkü küfür olma ihtimali de var. Ömer radıyallahu'nun o e imandan imanından dolayı sert tavırlarını da biz biliyoruz zaten. O yüzden bakın ne diyor bu şüphe nedeniyle Ömer radıyallahu Hatibu münafık olarak adlandırmış ve şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü bırak bu münafığın boynunu vurayım. Hazreti Peygamber de muhakkak o bedere şahit olmuştur buyuruyor.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 O yüzden bu tekfir olayı değildir. Anladık mı Hiç birisi bunların söylediklerine delalet edilmiyor. i̇bn Teymiye Rahimallah bunları Mecmul Fetava'nın 7. cildinde söylüyor. Zaten imanla alakalı cildir o. İbn-i Teymiye'nin 37 ciltlik Mecmul Fetava'sında en önemli tabir sahilse malumatların bulunduğu cilt de budur. Tamir-i El-i Sünnet'in imanını en geniş şekilde anlattığı kısımdır. Bakın da şimdi bakın kardeşler. Devam ediyorum. Şeyh Abdüllatif İbn-i Abdilrahman i̇bn Hasan i̇bn Muhammed İbn-i Abdilvahhab Kim bu? Maruf. En büyük alimlerimizden, Necid ulemalarımızdan, ulemalarımızdan Muhammed İbn-i Abdilvahhab'ın torunlarından. Eddu, Eddure Ruseniyye'de hatıp hadise hakkındaki şu sözlerine dikkat edin. Şu Rabbani sözlerine dikkat edin. Yani tamamiyle duygusallığa kapınarak, duygu e, duyu ve e, galeyana getiren duygularla hareket ederek zikreden, zikredilen sözlerden ne kadar uzak, ne kadar muhakkik bir alim sözü olduğuna dikkat edin şimdi arkadaşlar. Ed Durarus seni yede diyor ki, bakın, Hatib ibn Ebi Bel Taqisasını, bakın bu onun sözleri diyor ki, Hatib ibn Ebi Bel Taqisasını ve içerdiği ifadeleri bir düşün. Bakın ne diyor? Hatib ibn Ebi Bel Taqisasını ve içerdiği faalipleri bir düşün.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 İşte yine mesela Allah'a ve ahiret gününe inanan toplumun babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsalar Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Ey iman sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun konusu edenleri ve kafir edenler, eden kafirleri dost edinmeyin. Allah'tan korkun eğer müminler iseniz. İşte tüm diyor ki bakın bütün bunlar hakkında diyor ki şeyh sünnet bu ayetleri bütün bu ayetleri naklettikten sonra diyor ki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 diyoruz ki o imamlardan diyor ya imamlardan da benzer şeyler nakletmiştir. O imamlardan biri de avam tabirle bizim ehli sünnet imamlarımızdan zirve olanlardan biri de İmam Şafiidir. Bakın İmam Şafi rahimeullah El Um adlı eserinde hatip hadisini söz konusu ederken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 Fıkhi olan, e, fıkıhta maruf olan bu kaide ki tekfir meselesiyle alakalı bu kaideyi İbn-i Teymiye'de e, söylemiştir, ortaya koymuştur. Az önce belirttiğimiz gibi İmam Şafi de ortaya koymuştur. O yüzden ne demiştim? Onun fiili muhtemel. zanlarla hareket edilmez demişti cümlesinin başında. Naklettik İmam Şafi' Ehl-i Sünnet Selef bu kaideleri uygulamıştır. İm İmam Şafi de uygulamıştır, i̇bn Teymiye de uygulamıştır. Diğer Selef alimlerimiz de uygulamıştır. el la lâ yazûlü bişşek yakın şekle zail olmaz fıkıhtaki bu kaide bu olaya indirgenmiştir. Çünkü tekfir mürtet hükümleri fıkıh ko babı konusunda ee, ele alınmıştır. O yüzden baktığınızda bütün mezhep kitaplarında mürtet babı konularını açmışlardır. O yüzden diyoruz ki el-yakīnu <gülüyor> lā bir şek Yakın şekle zail olmaz şeklindeki bu fıkıhta maruf olan bu kaide kullanılmıştır. Böyle bir eee kaide söz konusudur. Şimdi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 ve hakkında Allah'tan bir burhan sahibi olduğunuz açık bir küfür görmedikçe ifadesinden ötürü yakin bilgiye dayalı olmaksızın İslam dışına itilemeyeceğini göstermektedir. Buna göre sadece zanlara ve şekke dayanarak yöneticinin kafir olduğuna hükmetmek batıldır. El yakini la, la, la, la bir bişşek ve veya el la bir bişşek. Yakin şekile zail olmaz. Bakın.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 son olarak diyoruz ki yöneticilerin tekfirine ilişkin hükmün bu kadar basit olmadığını, bilakis konunun kesin bilgiye muhtaç olduğunu görürsünüz. Bütün bunlar bilince bunu görürüz. Çünkü yakîn ile sabit olan bir şey ancak yakin bilgi ile zail olabilir. Zira şek yakîni ortadan kaldırmaz. Allahu <gülüyor> ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve